son günlerde siyasete damgasını vuran kaset skandalları konusunda İslamiyet ne söylüyor elbette gizli kamera yerleştirmek ve insanların özel hayatına girmek suç ancak kamu görevi yapan insanları bu konuda muaf tutmamız gerekir mi yoksa kamu görevi yapsalar da insanların ayıplarını örtmemiz mi gerekir şimdi kamu görevi yapmak ya da yapmamak diye bir ayrım yapamayız Allah Teala tabi burada bir kadın var, bir de erkek var. Yani erkek suçlanırken kadın da suçlanmış oluyor. Kadınlarla ilgili olarak namuslu bir kadına zina suçu atanların 4 şahit getirmesini Allah emrediyor. Bir de onu söyleyen 5 ediyor, değil mi? Eğer bu söyleyen kişi 4 tane şahit getirmese 80 de cezalandırılıyor. Bu ne demektir? Bu konularda ağzınızı sıkı tutun. Gözünüze görmüş olsanız bile kendi kendinize bile tekrarlamayın. Birisi duyar duyarsa canınız yanar ha. Sadece 80 değnekle kalmaz. Aynı zamanda ebediyen şahitlikleri de kabul edilmez. İyice tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse ondan sonra kabul edilir. Şimdi burada. İnsanların ayıplarını, kusurlarını araştırmak Cenabı Hak tarafından yasaklanmıştır. Ve yani şeyde Hucurat suresinin velâ evet. 12. ayet kelimesinde velâ evet. tecessüsû diyor Teala. Yani 40 e, 49. 49. suredir, değil mi? Öyle biliyorum. Evet. 49. sure. 500 16. sayfa. Bak diyor ki Allahü Teala ya ey müminler üstünlü bu ketiireden min inne ba'de zann ismun. Müminler zannın çoğundan kaçının. Ya bu böyle yapmıştır, etmiştir demeyin. Kesin bilginiz yoksa konuşmayın. Ya sen bakma yapar yok kardeşim olmaz. İnsanları suçlamak bizim görevimiz değil. Ondan sonra ne diyor? Ve kimsenin öyle ayıbını kusurunu araştırmayın. Bu Allah'ın emri. Ama ne yapıyor? Adamın evine, yatak odasına, şurasına, burasına kamera yerleştiriyorlar. Ondan sonra da bunu ortaya dökerek o insanları rezil ediyorlar. Tamam. Bu kişinin yaptığı tabii ki tasvip edilecek bir şey değil. Elbette ki günah. Ama kardeşim onun o günahı ortaya dökmek belki onun bin misli günahı olur. Yani çünkü o pisliği yayıyorsunuz. E, bu insanlar toplumda örnek alınan insanlarsa birçok kimse bunu kötü örnek olarak da alacaktır. Dolayısıyla bunlar asla kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlara hiçbir şekilde alet olmamak lazım. Ve bu tür şeyleri duyduğumuz zaman da öyle sağda solda duydum mu ne olmuş falan gibi hiç, hiç duymazlıktan gelmemiz lazım. Vazifemiz odur. Hiç duymazlıktan gelmemiz lazım. Hadi mesela bundan önce birisi işte ben falancanın kaseti bende var, sana bir göndereyim de. Yok kardeşim yok, sakın sakın. Sakın dedim ben, öyle hiç. Bana ne yani? Olur mu? Onun bunun ayıbını, kusuruna bakmak benim görevim mi? Evet.